Fatma Nur Erdoğan. Pozitif psikoloji konuşmalarına hoş geldiniz. Ee, karşımda yine Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doçan doktor Tayfun Doğan bulunuyor. Geçen hafta psikolojik ihtiyaçlardan ve mental iyi oluştan bahsettik. Bu hafta da sizlerle psikolojik ihtiyaçlardan birazcık bahsedeceğiz. Ondan önce hocam ben bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Dışarıda güneş var sanıyorum. Evet. Biraz o yüzden olsa gerek. Ee, bu hafta da iyi başladı. Çok güzel bir ee, çalışma e, haftası oldu. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ben de iyiyim. Çünkü ben de güneşli havaları seven, yağmurlu havaları kapalı havaları sevmeyenlerdenim birazcık. Ee, Yüzümüze belki... yansıyor değil mi? Evet etkiliyor. Zaten şey de vardır. Hani direkt giriş yapmış gibi oluyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> depresyon tedavisinde evet. e, ışıkla tedavi vardır mesela. Hı -hı. E, yeterli güneş ışığı alamadığında insanlar depresyona Sene girer olur. yani. Kış dönemleri ve mevsim geçişleri o yüzden birazcık zordur. İnsanları daha depresif yapar. E, o anlamda e, mutlu ediyor insanı birazcık yani. Evet süper. Bu arada Facebook'tan şu anda canlı yayındayız. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi televizyonu e, sayfasına eğer girerseniz e, canlı olarak bizi de takip edebilirsiniz. Peki ben de buradan şey yapıyorum paylaşıyorum. Süper. Peki hocam psikolojik ihtiyaçlar nedir? Ne tür ihtiyaçlar e, psikolojik ihtiyaç arasında sayılıyor? İhtiyaç kavramı e, özü itibariyle bir eksikliği ifade eder. E, genel anlamda baktığımızda. Dolayısıyla e, psikolojik ihtiyaçlar da aynı bizim diğer fizyolojik ihtiyaçlarımız gibi bir ihtiyaçtır. Ve eksikliğinde sorunlar yaşarız. Geriliriz, evet. gergin oluruz. Yani şöyle düşünün susuz kaldığımızda Aç kaldığımızda e, ne bileyim e, üşüdüğümüzde nasıl gergin oluyorsak hı hı. bu ihtiyaçlarımız karşılanmadığı zaman bir gerginlik yaşıyorsak hı hı. E, aynı şekilde psikolojik ihtiyaçlarımız karşılanmadığında da kendimizi kötü hissediyoruz. Evet. Dolayısıyla da psikolojik iyi oluşumuzu olumsuz etkiliyor. E, hangi açılardan olumsuz etkiliyor birazcık oradan bir giriş yapayım. Ardından e, psikolojik ihtiyaçların ne olduğunu da e, tanımlamaya çalışalım. Şimdi iyi oluşun çeşitli boyutları var bizim açımızdan. Yani hangi açılardan iyi olmalıyız? Yaşamımız iyi diyebilmemiz için bir defa psikolojik iyi oluş dediğimiz e, sürekli bahsettiğimiz bir kavram var. Hı. Mental iyi oluş demektir bu. Ya da literatürde duygusal iyi oluş diye geçer. Ruh sağlığımızın iyi olmasıyla ilgili bir meseledir. Hı. Bunun dışında Sosyal iyi oluş dediğimiz toplumla ilişkilerimiz ve kişiler arası ilişkilerimizin iyi olması gerekiyor. Yani benim şunu diyebilmem için, benim iyi oluşum yerinde tam diyebilmem için bir, psikolojik iyi oluşum iyi olacak. iki sosyal iyi oluşum iyi olacak. Üçüncüsü fiziksel iyi oluşum e, tamamlanmış olacak veya yerinde olacak. Yani uykumu iyi alıyor olmam lazım, iyi besleniyor olmam lazım, çok hareket ediyor olmam lazım. Bunlar da fiziksel iyi oluşumla alakalıdır. Başka ee, özellikle literatürde e, spritüel iyi oluş dediğimiz manevi iyi oluştan bahsediliyor. Bunun içerisine de yaşamın anlamı, amacı işte e, dini inançlar pek çok şey girebiliyor. Yaşamı Hı -hı. anlamlandırma gibi şeyler. Spiritüel evet. anlamda da bir kendimi bir yere oturtabilmeliyim. Yani niçin yaşıyorum sorusuna yaşamın anlamı ne sorusuna bir e, cevap bulabilmiş olmalıyım belli düzeyde. Hı -hı. Bunun dışında bir de benim çok sevdiğim bir kavram entelektüel iyi oluş kavramı var. Bu da birazcık e, bilmeyle ilgili, öğrenmeyle ilgili, merak duygusuyla ilgili, e, yeni deneyimlere açık olmayla ilgili bir kavram entelektüel iyi oluş e, kavramı. E, Türkiye'de de çok bilinen çalışılmış bir kavram değil ama evet. şu anda bir yüksek lisanstaki bir öğrencimiz tezinde bu konuyu çalışıyor, bununla ilgili bir ölçek geliştirme çalışması da yapacak. Güzel. güzel olacağını düşünüyorum çünkü entelektüel iyi oluş çok önemli. Entelektüel iyi oluş düzeyi yüksek insanlar öğrenmeye aç, meraklı, öğrenme aşkı yüksek, işte yeni deneyimler yaşayan, farklı deneyimleri seven kişiler diyebiliriz. Bu beş iyi oluş boyutunu bir araya getirdiğimizde biz insanların iyi oluşları yerinde diyebiliyoruz. Dolayısıyla da bunların yerine getirilmesi, tamamlanabilmesi de işte psikolojik ihtiyaçlarla Alakalı. ilişkili diyebiliriz. Bunları tekrarlayabilir miyiz bu beş şeyi? Tabii ki psikolojik iyi oluş yani evet. mental iyi oluş evet. zihinsel olarak, sosyal iyi oluş, hı hı. fiziksel iyi oluş. E, spritüel manevi iyi Hı. oluş ve entelektüel yani. iyi olur. şimdi bu 5 ana boyutta e, iyi olmadığımız zaman yani Hı. psikolojik olarak e, iyiyiz diyemiyor muyuz? yani bu boyutlardan 2 tanesinde çok yükseğiz ama 3 tanesinde ortalarda kaldık Hı. Diyorum. Hı. o zaman %100 yüzde yüzde hepsinde iyi olmak zaten mümkün değildir i̇yi. bazılarında Hı. bazı insanlar daha iyidir bazılarında daha kötüdür Hı. ama bunu şöyle anlatıyorum bunu bir çember gibi düşünelim evet. ve bu çemberin içerisinde boyutlar var. Bir tekerlek gibi düşünün, yolda gidiyor bu çember. Hı hı. Eğer bu boyutlardan birisi ikisi daha azsa tamamlanmamışsa tekerlek çok randımanlı bir şekilde dönmeyecektir. Evet. Yani aksayarak gidecektir. Evet. Dolayısıyla olabildiğince bunların tamamlanmış olması ve hepsinin iyi düzeyde olması önemli. Hı hı. Değilse yine yaşamımıza devam ederiz. Ama bir şekilde e, aksaklıklar ya da tekerlek giderken sağa sola yalpalamalar olacaktır. Hı. Bu da çok kötü bir şey değil aslında. Yaşamın e, kendisi aslında. Evet yaşamda getirisi, var bu yani. Mi? Evet yaşamın getirir. Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela yaşamından çok fazla mutlu ya da tatmin olmayan ya da bir şeylerin eksik olduğunu hisseden ama o eksikliğin nerede olduğunu çok böyle nokta atışı yapamayan kişiler bu şeyden çizdiğiniz çemberden evet. yararlanarak bir, bir tabii yola ekip. doğru girebilirler mi? Yani bunu hem üzerinde düşünerek hem bununla ilgili testler ölçekler var psikologlar hmm. uyguluyor evet. testler vasıtasıyla benim yaşamımdaki eksiklik yani hangi iyi oluş boyutunda problemler yaşıyorum ve bu neden kaynaklanıyor hangi psikolojik ihtiyacım karşılanmıyor da bu şekilde bir sıkıntı yaşıyorum diye Düşünebilirler. Evet, evet. Ee, ben e, entelektüel iyi oluşu birazcık daha açalım istiyorum. Ee, onun üzerine birazcık daha konuşalım mı? Belki e, e, entelektüel kelimesinden evet. başlayarak birazcık. E, entelektüel kelimesi biraz daha böyle bilgi sahibi, e, nasıl diyelim kültürlü, yaşam Hı -hı. deneyimi yüksek, ustaca yaşamayı bilen, okuyan, yazan, çizen... Okullu yani birazcık eskilerin hı hı. mektepli dediği türden e, insanlardır. Ama entelektüel yoluş illa böyle çok ileri düzey hani üst düzey sanatçı ya da e, yazar bunu kastetmiyoruz entelektüel yoluşla. Birazcık öğrenme merakının yüksek olması ne bileyim e, okuyan yazan çizen kültürlü e, gezmeyi seven seyahat etmeyi seven Dünyanın farkında olan kişileri kastediyoruz entelektüel evet. yoluşla. Bunu şöyle anlatayım size. Psikolojik ihtiyaçlardan bahsederken biz mutlaka Abraham Maslow'dan bahsederiz. Psikolojinin hı hı. öncülerinden bir tanesidir. Evet. 1950'lerde yaşamıştır. Hı hı. Benim de çok beğendiğim bir bilim adamı gerçekten. Evet. Pozitif psikoloji ile ilişkisi de şöyledir. Bunun e, motivasyon ve kişilik diye bir kitabı var. Evet. E, o kitabın son bölümünün ismi pozitif psikolojiye doğrudur. Dolayısıyla 1950'li yıllarda ilk kez pozitif psikoloji kavramını kullanan kişi Abraham Mazzov'dur. Yani evet. bu işin babası dersek e, yanlış olmaz evet, evet. E, Ve onun kuramının ismi mesela şey, e, ileri sürdüğü şeylerden bir tanesi ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Evet. Orada kendini gerçekleştirme ihtiyacından bahseder. Hı -hı. En üst düzey ihtiyaç diye. E, ama entelektüel iyi oluşla alakalı kısmı mazlovun şudur. Onun o hiyerarşide e, bilme ve anlama ihtiyacı diye bir ihtiyaçtan bahsediyor. Hı -hı. Yani İnsanların bilme ve anlama ihtiyacı vardır. Hı hı. Ee, tabii ki Maslow'un hiyerarşisinde, ihtiyaçlar hiyerarşisinde şu var. E, alt ihtiyaçlar belli düzeyde karşılandıkça yukarı doğru gidilir. Neler evet. var işte? En altta fizyolojik ihtiyaçlardan bahsediyor. Evet. Yani bir kişi bunu şeyle anlatıyorum. Issız bir adaya düşerse hı hı. E, kumsala çıktığında şöyle bir şey demez. Ya bir heykel yapayım buraya ya da ne güzel ağaçlar var bir resmin <gülüyor> yapayım demez. Evet. İlk yapacağı şey su bulmak güzel. ve karnını doyurmak. Fizyolojik ihtiyaç. Ihtiyaç. Evet. evet. O karşılan. belli düzeyde karşılandıktan sonra güvenlik ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Hı hı. Güvenlik ihtiyaçlarından sonra ait olma, sevme, sevilme ihtiyacı saygınlık ihtiyacı gibi hı hı. ihtiyaçlar geliyor. Onlardan sonra da işte Bilme-anlama ihtiyacı ortaya çıkıyor. E, bilme-anlama ihtiyacı entelektüel iyi oluşla ilişkilidir ve o alttaki ihtiyaçlar belli düzeyde karşılandıktan sonra evet. bilme-anlama ihtiyacı olur. Evet. Bunu şuraya bağlayacağım. Evet. E, hani hep biz bizim toplumumuzda konuşuyoruz. İnsanlar niye kitap okumuyor, evet. niye e, müze gezmiyor, hı hı. niye sanatsal faaliyetleri ilgili evet. değil. Niye? E, <gülüyor> niyesi burada gizli aslında. Evet. E, o ihtiyaç düzeyine henüz ulaşmamış. Bilme, anlama ihtiyacı yok. Çünkü daha alt düzey ihtiyaçlar Nerede takılmışız peki o zaman? E, büyük ihtimalle tem, e, alt düzey ihtiyaçları dediğimiz fizyolojik ve güvenlik ihtiyacındayız biz. Ya Öyle da mi? O kadar aşağıdayız. Tabii. Hı -hı. Çünkü adam toplumun büyük çoğunluğu Şu için söylüyorum tabii, bunu. Tabii. E, yarın ne yiyeceğini düşünüyor. Hı -hı. E, ay sonunda e, çocukların okul masrafını nasıl karşılayacağını, kirayı, doğalgazı nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Bunu düşünürken üst düzey ihtiyaçları e, hissetmez ya da böyle bir şey ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla hiçbir zaman şey demeyecek o insan. İstisnaları tabii ki e, olabilir ama e, ya evrende ne var? Hı. Ben niye Hı. Hı. hayattayım? Ya da e, işte komşu ülkede ne var? Oraya gidip görmeliyim. Şu kitabı okumalıyım. Şu filmi izlemeliyim. Şu belgeseli izlemeliyim. Böyle bir ihtiyacı yok çünkü zorlarsanız ne olur? E, sıkılır. Hı -hı. Şeyle ilgili meşhur bir hikaye anlatırlar. İlk Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda e, Sivas'a Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gidiyor ve e, halk topluyorlar. Zorunlu olarak e, orada bir klasik müzik e, konseri dinletiyorlar. E, dinliyor onlar da alkışlıyorlar falan. Sonra gazetecilerden birisi orada bir amcaya soruyor. Diyor ki nasıl buldunuz konseri diyor. Sivaslı amca şunu söylüyor sessizce biraz da çekinerek evladım diyor Sivas Sivas olalı Timur'dan beri böyle zulüm görmedi diyor. Evet. Çünkü <gülüyor> e, öyle bir ihtiyacı yok adamın yani. Evet. Ne zamanki <gülüyor> alt düzey ihtiyaçlar karşılanır ondan sonra bilme anlama ihtiyacı ortaya çıkar. O zaman siz elini bağlasanız kolunu bağlasanız insanlar kitap okumadan duramaz. Araştırmadan sorgulamadan eleştirmeden duramazlar. Yani şey şöyle aslında Maslow biliyorsunuz yani sizin de söylediğiniz gibi belli bir hiyerarşiyle yükselir diyor. Ben de açıkçası kişisel olarak bunu sorgulayan taraftayım. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden şimdi birazcık şeyi sokayım sizi diyorum. Yani bana göre mesela bu hiyerarşinin olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani temelde Evet insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir ama bu sırada olmak zorunda değil gibi geliyor. Yani e, örneğin insanın bilme ihtiyacının e, sürekli olması... Belki de o fizyolojik ihtiyaçların, temel ihtiyaçların daha rahat ve daha kolay bulunmasına neden olabilir. Hı. Benim sorgulamam hep Mazdaoğlu'la ilgili birazcık evet. <gülüyor> böyle. O yüzden Aram çok iyi değildir Mazdaoğlu. Siz ne diyorsunuz ben bu konuda? Ben çok kendisini. <gülüyor> ee, şöyle, belli bir düzeyde karşılanması önemli. Şu anlama gelmiyor. Alt düzey bir ihtiyaç. Ee, tamamen doyurulduktan sonra üste geçecek diye bir şey yok aslında. Hı hı. Belli bir düzeyde. Yani birazcık su içtiğinde ya da karının yaşamını sürdürecek kadar doyurduğunda bir üste geçiyorsun. illa tamamen her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Hı hı. Bir de e, sizin dediğiniz yönde e, psikoloji literatüründe şöyle eleştiriler vardır mesela. Tamam bu sıralama, bu hiyerarşi yapılmış ama adam aç, susuz, işi yok, gücü yok ama çatı katında oturmuş, ressam Sanatla uğraşıyor diyor evet. mesela. Şey de bilirim o konuda Bedri Rahmi Evliyolu herhalde evet. Fransa'da yaşayan oydu zannedersin. Ha, Yanlış hatırlamıyorsam yani. başka bir ressam da olabilir. Ee, acıkıyor, para yok cebinde böyle çok e, izbe bir yerde yaşıyor bir apartman dairesinde ama parası yok. Ee, bir tablo yapıyor yağlı boya tablo ve götürüyor e, şeye veriyor fırıncıya veriyor karşılığında ekmek evet. alıyor falan. Yani böyle hani bu adamın fizyolojik ihtiyacı karşılanmamış belli düzeyde ya da diğer ihtiyaçlar ama üst düzey ihtiyaçlardan olan estetik ihtiyaçlara geçmiş mesela. Hı hı. Bu tür insanlar da var. Ama tabii ki sanatçılar falan ekstrem örneklerdir. Yani Picasso'nun böyle yaptığını biliyorum ama. Öyle mi? O da, o da mı öyle <gülüyor> <Evet>. yapmış? <gülüyor> Diğerini bilmiyorum ama. Evet Do doğrudur. Evet. Çünkü birazcık onlar minnet etmeyen insanlar aynı zamanda evet. sanatçılar falan. Yani Veya diğer insanların uyduğu standartlara uyanmayan, düzenli işlerde çalışamayan evet. insanlardır. Yani o kurallara uymakta biraz Zor problem yani. yaşayabilirler. Evet. Gidip de o yüzden bir memur gibi bir yerde Hı -hı. düzenli bir şekilde çalışamaz çoğu mesela. Evet. Öyle düşünebilir ama genel olarak Mazlo'nun bu kuramı kabul gören bir Hı -hı. kuramdır Hı -hı. diyebiliriz. Bir şey daha söyleyeyim. Mazlo'ya geçelim. Estetik ihtiyaçlar var. Bilme anlamadan sonra bir Hı -hı. arayış, ee, ki bu arayış bazılarında mesela çok uzun sürmüştür. Tolstoy falan gerçekten e, 80 küsur yaşında e, ölüyor. Hı -hı. Ve e, hayatın tamamı yaşamın anlamını aramayla ilgili geçiyor. Çünkü dinleri araştırıyor, tüm felsefi görüşleri, şunu bunu kitapları zaten hep o konu üzerinedir. Yaşamın anlamı üzerinedir işte insan ne ister falan gibi. Hı -hı. Ama... E, bir türlü o doyma veya sonuca ulaşamıyor yaşamın Hı -hı. anlamının ne olduğu ile ilgili e, dolayısıyla da bu arayış e, illa bir şey bulma amaçlı bir arayış değil yani o yolculukta olma işidir birazcık Hı -hı. E, bu bilme anlama ihtiyacından sonra estetik ihtiyaçlar ortaya çıkıyor işte sanatla ilgilenmeye başlıyor insanlar e, ben toplumumuz açısından ben bakıyorum şu anda mesela e, geçen yıllarda şeye gitmiştim safranboluya falan gitmiştim Hı -hı. Safranbolu'nun evleri falan harikadır gerçekten. Evet. Estetik açıdan insanın gözünü doyurur. Ee, bahçesi olan iki katlı ve rastgele yapılmış e, kare ya da diktirirken bir ev değil. <gülüyor> Ciddi bir çıkıntıları var, balkonu var, işte, e, içi ayrı bir güzel. Evet. E, aklıma şu geldi, yani böyle bir düzeye yükselmişken evet. e, nasıl şu andaki apartman kültürüne, <gülüyor> işte kibrit kutusu gibi evler, ne bileyim, evet. Estetik hiçbir özelliği olmayan evler var şu anda. Nasıl bu aşamaya düştük diye e, aklımdan geçmişti. Bu birazcık bununla ilgili işte hmm. toplum fakirleştikçe e, toplumun geneli alt düzey ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa estetik ihtiyaçları gelemiyor. Dolayısıyla da tüm yaşamımıza bu yansıyor bir şekilde yani. E, en sonunda ise kendimi gerçekleştirdim. Mesela benim de ona bakış açım şöyle olurdu. Yani e, belli ve şey belki daha farklı bir eğitim e, şeyi olsa, eğitim anlayışı olsa, e, şeyimiz yani gelir seviyesinden bağımsız olarak bazı şeyleri daha farklı yapabiliriz. Hı. O estetik anlayışı belki birazcık daha aşağı çekebiliriz. Ee, ama bu benim hep Mazdao sorgulamaları aldığı evet. için çok fazla hmm. şey yapmayacağım. Mazdao'nun bir <gülüyor> kitabı var. Türkçe'ye çevirdiler. İnsan olma hakkı diye evet. e, biyografisini anlatıyor. Hı -hı. E, onu tavsiye ederim. Güzel Hı -hı. bir kitap. Biraz bilgi ister misiniz? E, bir evet. gazeteci ya da akademisyen tam hatırlamıyorum. Mazdao'la ilgili tüm dokümanları incelemiş. Onu tanıyan kişilerle görüşmüş falan. Onun biyografisini çıkarmış. Çünkü... Mazlow psikoloji tarihinde gerçekten önemli bir kişi Özellikle hümanist psikolojinin kurucusu olduğu için evet. önemli birisi ee, Onun hayatını anlatıyor Diğer psikologlarla olan karşılaşmalarını Ne zorluklar çektiğini falan Çünkü Mazlow e, Yahudi kökenli bir aileden geliyor Dolayısıyla e, diğer e, o dönemki akademisyenler gibi Birazcık kendini kabul ettirmede de zorluk hı. çekmiş Amerika'da hı hı. Dolayısıyla e, zorlu bir yaşam var Kendisi daha çok işte hümanist psikolojiyle ilgilenmesine rağmen çok mutlu bir birey değil aslında. Yani hı hı. bunu da itiraf ediyor. Hep diyor yaşamın acılar içerisinde geçti, sıkıntılarla geçti falan. Ve çok erken yaşta, 60'lı yaşlarında e, vefat ediyor kalp krizi sonucu. Bu da sürpriz değil çünkü stresli bir Tabii. yaşamı var. Ama e, üstün zekalı, çok başarılı birisi. E, hı hı. Amerikan Psikoloji Derneği Başkanlığı yapmış birisi. Dolayısıyla e, önemli bir kişilik okunması gerekir diye düşünüyorum hmm. yani. Peki bunu da tavsiye etmiş olalım evet. bizler sizlere. E, peki bu e, psikolojik ihtiyaçlardan ben biraz da şimdi spiritüel e, iyi oluşa biraz değinelim mi? Çünkü e, o e, konu da bence farklı anlaşılabiliyor. O yüzden e, tam olarak e, siz daha farklı bir şekilde ifade ettiniz. Onu birazcık açalım istiyorum. Tamam, e, kısaca ona da değinelim. Şeyinden e, sapmış olmayalım diye aslında. Yani psikolojik iyi boyutları boyutlarını almış olduk. Öyle giriş hı hı. yaptık. E, tabii ki çok kapsamlı olduğu için de değiniyoruz. Ama e, onlara... Onları destekleyecek psikolojik ihtiyaçlardan bahsedeceğiz. Spiritüel iyi oluş ya da manevi iyi oluş dediğimiz konu bireyin birazcık yaşamda anlam bulmasıyla ilgili, manevi yönüyle ilgili. Çünkü biz birey olarak böyle ayırmamız da doğru kabul etmiyor bazıları ama psişe ve soma diye iki boyuttan oluşuyoruz aslında. Yani ruh ve bedenden oluşuyoruz. Dolayısıyla da bu ikisi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Yani ayrı bir şekilde ele almamalıyız diyorlar. O yüzden şu anda işte medikal tıp yönelik eleştiriler de geliyor. Neden? Hı. Çünkü medikal tıp insanı sadece şu anki modern tıp diyelim hı hı. şey olarak ele alıyor. Beden, beden olarak hı hı. ele alıyor. Ama bakıyoruz hastalıkların kökeninde çoğu zaman... E, ...zihinsel nedenler ya da psikolojik nedenler de var. E, i̇nsanı bütün olarak ile ilgili. Dolayısıyla bedensel yönümüze yani fiziksel iyi oluşumuzu geliştirirken... ...manevi iyi oluşumuzu da geliştirmemiz gerekiyor. Bunun kapsamına da pek çok şey giriyor. En önemlisi de yaşamda bir anlam ve e, amaç bulma meselesidir. Yani niçin yaşıyorum sorusuna bir e, cevap bulabilme çok önemlidir. Tabii niçin yaşıyorum diye doğrudan sorduğumuzda bu birazcık cevaplaması zor ama bunu daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Ben şöyle soruyorum derslerimde falan mesela. Tabii birazcık tehlikeli bir soru uyarıyorum da sonrasında ama terapide de sorarlar bunu özellikle varoluşçu psikoterapistler. Şu anda kendini neden öldürmüyorsun? Buna çok değişik cevaplar geliyor. İşte diyorlar ki ya sevdiklerim var, sorumlu olduğum insanlar var İdeallerim var, başarmak istediğim şeyler var, dini inançlarım var, e, yapmak istediğim pek çok şey var gibi veya korkuyorum diyebiliyor. E, belirsizlik var diyor yani kendimi öldürdüğümde ne olacağını bilmiyorum. Bir sürü e, orijinal cevap geliyor. Evet. Bunlar e, niçin? Yaşadığının bir cevabı aslında. Yani yaşamın anlam kaynakları bunlar hmm. özellikle. Tersten? E, evet tersten buluyoruz. E, evet. Dolayısıyla Hı -hı. yaşamının anlamı nedir dediğimizde cevap vermesi zor. Hı -hı. Ama e, yaşamının anlamı bunlar işte. Çocuğun, inançların, ideallerin. Ve bu ne kadar çoksa, çeşitliyse <gülüyor> o kadar iyi. E, bunu birazcık şey, masa örneğiyle anlatıyorum işte. Hı -hı. E, masanın bir ayağı varsa sadece... Yani yaşamınızda anlam katan sadece bir şey varsa o kırıldığı zaman masa e, düşer, devrilir yere. Evet. Ama bir sürü e, ayak varsa, bir sürü yaşamda anlam kaynağı varsa birisi, ikisi, üçü kırılsa bile siz yaşama tutunmaya devam edersiniz. Bunlar yaşamı sürdürme nedenleri evet. yani bir nevi. Evet. Peki buradan şey yapacak olursak, insan ne ister <gülüyor> diye bir soruyla evet, devam edelim Evet, insan ne ister? Tolstoy'un da özellikle üzerinde durduğu şey, yani ne yapmak istiyor gerçekten Hı -hı. bu insan? Bu kadar kısa bir yaşam sürecinde, yani iyi yaşasa 80 yıl yaşıyor insan. Ama bu 80 yıla savaşlar sığdırıyor, insanları öldürüyor, para kazanma, yani... Sanki birazcık böyle ne istediğini bilmeyen, Hı -hı. E, rüzgarın önünde savrulan bir şey gibi, evet. e, yaprak gibi diyebiliriz yani. Hı -hı. E, dolayısıyla da e, yaşam amaçlarını belirleme, Hı -hı. psikolojik ihtiyaçlarının ne olduğunu belirleme çok önemli Hı -hı. diye e, Hı -hı. düşünüyorum. Ne ister insan? E, pek çok şey istiyor tabii ki, onlara birazdan değineceğiz ama... Benim çok beğendiğim bir var, e, mesela nörobiyolog mesela var. Evet. E, Nöropsikoloji alanında çalışıyor Rick Hanson diye. Türkçe'ye de bir kitabı çevrildi. Beynin Mutluluk Ayarları diye bir kitap evet. var. E, o mesela psikolojik ihtiyaçlarla ilgili şöyle e, bir şey söylüyor. Psikolojik ihtiyaçların karşılanmaması sadece Hı -hı. çorbayla beslenmek gibidir. Hayatta Hı -hı. kalırsınız ama kendinizi tam olarak beslenmiş hissetmezsiniz evet. diyor. Dolayısıyla... E, psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması çok çok önemli. İnsan ne ister bağlamında ise e, şöyle bahsedebiliriz. O zaman ihtiyaçlarımız neler? Doğrudan evet. psikolojik ihtiyaçlarımız evet. diye. E, genel kabul gören bir kurama göre üç temel psikolojik ihtiyacı var insanlar Birincisi e, ilişki ihtiyacı. Hı hı. Bu program kapsamında bundan çok bahsedeceğiz İlişkiler gerçekten yaşamın temeli hı hı. Hani biz hep söylüyoruz ya insan sosyal bir varlıktır falan diye Evet e, Bu hı hı. öyle anelade bir ifade değil hı hı. Ciddi anlamda sosyal bir varlıktır insan hı hı. Ve bu ihtiyaçtır yani e, Şöyle bir şey hiçbirimiz söyleyemeyiz Ya ben kimseye ihtiyacım yok Ben kendim yaşıyorum gidiyorum Tabii Bunu değil söyleyemeyiz biz. Mümkün değil İnsanlara ihtiyacımız değil. var Tabii çünkü eksiz o anlamda, ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla ilk ihtiyacımız e, ilişki ihtiyacı, hı hı. ikinci ihtiyacımız ise e, özeklilik ihtiyacı dediğimiz ihtiyaçtır, psikolojik ihtiyaç olarak. Yani bağımsız olma ihtiyacı. Hı hı. Nedir bağımsız olma? Kendi ayaklarının üzerinde ne? durabilme, e, bir şekilde ekonomik bağımsızlığını ele almış olma, kendin bir şey istediğin için yapma. Hı. Çevre baskısından dolayı ya da etrafındaki insanların isteklerinden dolayı değil. içinden geldiği için. Bunu şöyle soruya çevirebiliriz. Kendin için mi yaşıyorsun, çevre için mi yaşıyorsun? Hı hı. Maalesef bizim toplumumuzda çevre odaklı yaşama, dıştan denetimli yaşama çok fazladır. Hı hı. Oysa içten denetimli olmak gerekiyor. Yani ben e, bir şeyi yapıp ya da yapmamayı kendim istiyorsam... E, evet. Yapmalıyım Seçiyoruz. ya da yapmamalıyım. Öyle seçmeliyim evet. yani. Çevre öyle istiyor diye değil. Tabii ki bu yüzde yüz olmaz. Yani çevre içinde biz belli şeyler yapıyoruz. Evet. Hani toplum halinde yaşamanın getirdiği şeyler var ama hı hı. ağırlık şey olması lazım. Ee, kendim istediğim için seçim yapabilmeliyim. Bu biraz bizim e, o zaman e, bağlılıkla ilgili ya da e, aile olsun ya da Evet güzel. değil mi bu, bu tür e, ilişkilerimizle tabii, tabii, tabii. de biraz alakalı oluyor. Birey olmayla ilgili yani olmayla birey ilgili. olma evet. bağımsız bir birey olma. Evet. Bu aileden kopuk olma anlamına ya da sorumlu Hı -hı. olduğumuz insanları Hı -hı. yok sayma anlamına gelmez. Yani Hı -hı. şöyle bir örnekle açıklayalım özerklik ihtiyacını. Şu kişi özet değildir mesela. Bir adam düşünün. iki çocuğu var, yaşı var. Evet. Ee, bir sabah uyanıyor diyor ki bıktım bu yaşamdan. Her gün Hı -hı. işe git. Çocuklarla ilgilen. şudur budur. Evet. Ben başımı alıp gidiyorum. Gezeceğim 3-5 yıl dünyayı diyor. Hı -hı. Çekip gidiyor. Hı -hı. Bu özet bir birey değildir. Bu sorumsuz bir bireydir. Hı -hı. Çünkü sorumlu Hı -hı. olduğumuz Çok insanlar güzel. var. Evet, evet. Ee, bunlara karşı biz sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Yani özgür olmak bir yerde sorumluluktur. Tabii Öğlemeye ki. Tabii değil ki. mi? Tabii Çok güzel. Ki. Yani özgürlük dediğimizde hiç kimseyi takmayan, hiç kimseye evet. bir şey danışmayan böyle birsini kastetmiyoruz. Evet. Ama evet. yaşamla ilgili konularda ben kendim karar verebilmeliyim. Son karar bana ait olmalı. Nerede çalışacağım? Nerede yaşayacağım? Hangi evet. işi yapacağım? Kimle evleneceğim? Bu tür evet. konularda ben karar verebilmeliyim. Hı hı. Mesela bizim toplumumuz açısından düşündüğümüzde işte özellik nerede yok? Belki şimdi azaldı ama hala var tabii ki toplumda. Hı hı. İşte adamın kızı var onun evleneceğine kesinlikle baba ya da büyükleri karar veriyor. Evet. Kendisine sorulmuyor hiçbir şekilde. Evet. O bireyi biz özellik diyemeyiz mesela. Evet. Yaşamın bağımsızlığı yok. Ya da ekonomik bağımsızlığı olmadığı için e, annesiyle babasıyla yaşıyor belli bir yaşın üstünde olmasına rağmen hı hı. E, sıkıntılar yaşıyor. Veya bir ev hanımı düşünelim e, hı hı. eşiyle arası çok kötü hı hı. şiddet görüyor. Ama ekonomik bağımsızlığı hmm. olmadığı için ayrılamıyor. Bu evet. da özellik değildir. Evet. Dolayısıyla ben buna bir örnek daha vereyim. Mesela Tabii. bunu da bir de işletmeler açısından bakalım. Şirketlerin içerisinde çalışan yani kendi istemedikleri işte pozisyonda ortamda çalışan bir dolu insan var. Ama bunların eğitimleri de var, gelir seviyeleri de var evet. ama şeyleri yok. Özellikleri. özellikleri yok. Yani kendi istekleri doğrultusunda hareket edebilme inisiyatifleri inisiyatif olmuyor. Zaten bunu ben şey için de kullanıyorum. Mesela evlilikle ilgili de. Evet. Şimdi diğerini de söyleyelim de diğer ihtiyacı da. İki Tabii. tane söyledik. İlişki İkinci ihtiyacı, <gülüyor> özellik ihtiyacı yani bağımsız olma ihtiyacı. Üçüncüsü de yeterlilik ihtiyacıdır. Evet. Yani özgüveninizin yerinde olması Öz saygınızın, kendinize saygınızın yerinde olması, evet. benlik saygısı diye geçer bu. Bunun yerinde olması e, önemli. E, şöyle örnek vereyim buna da yeterli olmak biraz üretmekle ilgili. Yani benim şu duygu içerisinde olmam lazım. Ben işe yarar bir bireyim. Bu duyguyu yaşıyor olmam lazım. Çünkü biz hepimiz istisnasız tüm insanlar takdir edilme ihtiyacı içerisindeyiz. Tabii. Ve kendimizi değerli hissetme bunun hı hı. olabilmesi için de bir şeyler ortaya koymamız lazım. Üretmemiz Üretkin lazım. Anlamış, evet. Dolayısıyla da yeterli hissedeceğim o evet. durumda eğer ortaya bir şey koyarsam. Bunu ben yaptım diyebileceğim bir şey. Evet. Ama burada e, genelde sınıfta anlatırken bu konuları öğrencilerden itirazlar şu şekilde geliyor. Ya işte kendini evet. sevmek, özgüveninin yüksek olması, bunu ben yaptım deme biraz kibirle hmm. ilişkili değil mi? Bencillik mi? mi bencillik düşünüyor. mi? Düşünüyorlar evet. akla geliyor. Evet. Haklılar. Ama kesinlikle kibir ve bencillikle kendini sevme arasında ya da e, üretkenlik arasında çok ince bir çizgi, çizgi var. Gerçekten. Aynı zamanda her insan da biraz bencildir değil mi? Yani o <gülüyor> öyle de bir şöyle var kendinle yani. ilgili olma anlamında bencillik normaldir ama hep ben demesi Tabii. kibirlenme demek büyüklenme demektir evet. tam Türkçesi. E, kişinin e, Büyüklenmesi problemdir Ama evet. e, bu birazcık Şöyle işte kendini sevme Kibirlenme, megalomani Narsizme kadar gidebiliyor yani evet. e, Bunun evet. dereceleri var <gülüyor> Sağlıklı bir bireyde e, Yeterlilik duygusunun Yerinde olması lazım Şu, <gülüyor> e, Ben bir şeyler yapabiliyorum Düştüm evet. ama kalkabilirim Yoluma devam edebilirim evet. Hatalar yapıyorum ama yine de değerliyim evet. Bu tür şeyler evet. olursa birey e, o ihtiyacını karşılamış oluyor. Ve bizim toplumumuzda bu yeterlik duygusu galiba birazcık daha aşağılarda seyrediyor gibi e, ya, gözüküyor değil mi? Yani baktığımız zaman. Gö evet. Gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Birçok kademede yani farklı katmanlarda farklı kategorilerde benzer şeyleri görebiliyoruz. Güzel. Çünkü Hı -hı. şöyle e, iyi bir yerden yakaladınız. Farklı katmanlarda neden? Üretken olmanın bir tek şeyi yok. Yolu yok. Evet. herkes ha, evet. hangi Çok işi önemli. yapıyorsa onda evet. üretken olabilir evet. o yüzden derler ya hani ne işi yapıyorsan onun en iyisi ol şeklinde evet. Ee, evet. çocuk yetiştiriyorsan iyi anne ol öğretmen yetiştiriyor, şey, öğrenci yetiştiriyorsan iyi öğretmen ol ne bileyim kitap yazarak üretken olabilirsin şiir yazarak işinde başarılı olarak yani bu birazcık şeye geliyor işte Freud'un e, ruh sağlığı yerinde insan kimdir diye soruyorlar evet. segment Freud'a diyor ki seven ve üreten insandır diyor. Yani evet. Çok veciz bir şekilde ifade ediyor. Evet. Üretme o yüzden önemli. Kendimi evet. işe yarar hissederim eğer üretirsem. Evet. Ee, i̇nsanlara bu fırsatı bizim vermemiz gerekiyor. Hı -hı. Çocuklara bu fırsatı vermemiz gerekiyor. Ve biraz da kendimizin aslında bu fırsatları yakalamak için de bir çabamız e, olması gerekiyor. Tabii ki zor, en büyük sorunun bizde değil zaten. Mi? Evet tabii yani hem kendimizin hem de belki de çevrenin de birazcık e, e, bu yöne bizi itekliyor olması lazım ama kendi üzerimizde de bir e, çaba olmasında fayda var. Kesinlikle. Evet. Bu e, üretkenliğin belki de az olmasının sebeplerinden bir tanesi e, biz üretkenliğin hep bir e, alanda yani örneğin e, e, akademisyenlik olsun, doktorluk olsun, mühendislik olsun hep e, belki de toplumun bize vermiş olduğu bunlar iyidir ama diğer alanlar e, iyi Önemsizdir değildir gibi. E, anlayışı da bunda birazcık rol oynuyor olabilir mi? Kesinlikle çünkü mesleklerin falan şeyi var özellikle. E, Toplumsal bir değeri var, yüklenmiş bir değer. Dolayısıyla evet. onu yaptınsa değerlisin yoksa değilsin şeklinde evet. bir algı var. Tabii kişinin Ama de böyle bir durum içerisinde kendisini iyi hissetmesi de biraz zor oluyordur diye düşünüyorum. Yani gerçekten güçlü bir karaktere ihtiyaç var. Bir Gün bir öğrencim vardı onunla konuşuyorduk. Psikolojide hangi alanı seçeceğini e, seçeceği konusunda konuştuk birazcık. İşte çocuklarla mı çalışayım Yoksa yetişkinlerle mi işte yaşlılarla mı Hangi hı hı. konuyu çalışayım falan ee, Orada ben şey söyledim Hani hangi alanların ekonomik getirisinin Daha iyi olacağından da bahsettim ee, evet. o, Orada çok güzel bir ifade kullandı Dedi ki e, Ben hangi alanı seçersem seçeyim iyi yaparsam e, Ekonomik anlamda da e, para kazanabileceğimi Düşünüyorum dedi Bu iyi bilinçli bir yaklaşım evet, işte evet. Gerçekten ne iş yapıyorsan Eğer çaycıysan ...çayı çok iyi yap yani... ...senin oradaki evet. işlevin o... Evet. ...üniversite hocasıysan... E, ...araştırmanı iyi yap dersin... ...iyi anlat televizyoncuysan onu yap yani... İlla toplumun dayattığı şu meslek iyi, şu iş kötü, şu iş evet. zayıf bu şekilde düşünmemek Biraz lazım. Biraz daha mesela geri saracak olsak şöyle bir şey var aslında biz neyi iyi yaptığımızı da bilebiliyor olmamız lazım değil mi? Yani bizi o konuda yönlendiren de belki olması lazım. Evet. Kendimizin de birazcık daha neyi sevdiğimizi daha çok düşünmemiz erken yaşlarda belki faydası olabilir bunların da bize etkisi var yani çok. belki de iyi olduğumuz yani sevdiğimizi zannettiğimiz bir alanda değiliz çok farklı bir alandayız o yüzden orada tepiniyoruz ama bir türlü bir şey yapamıyoruz çünkü aslında aklımız ruhumuz içimiz başka, başka yani. bir yerde sevdiği işi yapan kişi hiç çalışmamış gibidir diye herhalde bir şey çok Fransız güzel. atasözü evet. olması lazım yani sevdiğimiz bir işi yapıyorsak hiç çalışmamış Gibiyiz. gibi oluruz gerçekte evet, evet, evet. bununla ilgili de Okullardaki yönlendirmeler, anne babaların bilinçli olması ve çocuğun Hı -hı. ilgisi neyse, yani. e, hangi zeka alanına giriyorsa işte çoklu zeka dediğimiz Hı -hı. psikolojide bir şey var, evet. Kur'an var. E, Sekiz e, zeka alanından bahsediyor işte görsel zeka, müziksel zeka, dil zekası gibi. Yani siz çocuğun e, dil zekası gelişmiş, aslında müthiş konuşma becerisi var, yabancı dili öğreniyor, yazıyor, çiziyor evet. bir şekilde... Ama siz tutuyorsunuz bunu mesela mühendis yapıyorsunuz. Evet. O potansiyelini kör etmiş oluyorsunuz. Evet. Ve zorlandığı bir alanda mutlu olmasını istiyorsunuz. Evet. O da bir yerde kırılıyor zaten. Evet. Mutlu olamıyor. O zaman evet. her gün işte işe gitmek zor geliyor. Tabii. Ee, şey, Bir araştırma var. Çok ilginç. En çok kalp krizi geçirilen günler pazartesi günleriymiş mesela. <gülüyor> Çünkü insanların büyük çoğunluğu sevdiği işi sinirli. yapmıyor. Pazartesi evet. işe başlıyor evet. ve yani istemiyor. Bunu da 40 yıl boyunca yapması gerekiyor. 30 yıl boyunca yapması gerekiyor. Evet. Kalp krizleri en çok pazartesilermiş. Ölümler ise hafta sonuymuş. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Ee, hafta evet. sonu yalnızlık ölüme neden oluyor. Yalnız bireylerde. Aa, çok enteresan. Evet. Yani e, hiç değilse onlar hafta içinde sevmediği bir iş bile olsa ne yapıyor? Bir İnsanlar etkileşim, bir etkileşim oluyor. Evet, işe geliyor. Hmm. Sosyalleşme imkanı oluyor. Ama hafta sonu ciddi sıkıntı. <Gülüyor> Yalnız yaşayan bireyler için. O zaman aslında bu söylediğin şey e, sistemin de birazcık e, iyi işlemediğini gösteriyor değil mi? Yani üretkenlik bizi ilişkilerimizden, sosyalliğimizden sevdiğimiz insanlarla birlikte olmaktan uzaklaştırıyorsa o zaman sistemin de insan üzerindeki etkileri çok da olumlu değil gibi gözüküyor. Yani belki daha farklı sistemlere doğru gitmenin de faydalı evet, olduğuna olabilir. bir işaret olabilir Her belki. Her dengeli olması gerekiyor. Benim lisanstan bir hocam vardı Mehmet Sardoğan diye. Hı -hı. Kendisi Kıbrıs'ta şu anda orada bir üniversitede. O şey derdi, karar derdi sürekli. Karar, karar, her şey evet. karar. Yemek yapıyorsun işte tuz kararında olacak, <gülüyor> salça kararında olacak, <gülüyor> e, ne bileyim suyu kararında olacak. Yaşamla ilgili <gülüyor> psikolojimizde de öyle derdi. Evet. Her şey kararında olacak yani evet. bir şekilde. Hayatımızda iş de belli bir yer evet. tutacak. Üretkenlik anlamında, sosyal evet. ilişkilerde, ne bileyim başka konularda hepsinin dengeli olduğunda biz... E, kendimizi iyi hissederiz Hocam iyi söylüyorsunuz da olmuyor Yani hayatımız iş olmuş durumunda evet. yani Sabah kalkıyoruz e, Bazen ders vermek için 6.30'da uyanmak evet. zorunda kalıyoruz e, Gecenin bir saatlerine kadar çalış, Çalışıyoruz ve bu Uzun dönemler boyunca böyle olmak zorunda oluyor O dengeyi gerçekten Bulmak e, o, kolay bak, bir şey değil O nokta önemli Hayatın belli dönemlerinde yoğun olabilir Bazı alanlarda daha çok zaman geçirebiliriz ee, borcumuz vardır, çalışmamız gerekiyordur, bir şey üretmemiz gerekiyor, yoğunlaşıyoruzdur. Ama bu sürekli olmamalı. Evet. Sürekli olduğu zaman mesela işkoliklikle ilgili benim çalışmalarım vardı. İşkoliklik arttığı zaman evet. insanın hayatının diğer bölümleri hep aksıyor. Evet. O zaman Ve da mutsuzluğa, mutsuzluğa doğru gidiyor değil mi? Ki. Yani evet. bir yön çok fazla gelişmiş oluyor. Adam gece yarılarına kadar çalışıyor, evet. evini ihmal ediyor, çocuklarını, eğlenceyi, her şeyi ihmal ediyor. Dolayısıyla ee, bir süre sonra e, hmm. sağlığı bozulmaya başlıyor. Hem fiziksel sağlığı hem evet. ruh sağlığı bozuluyor. Evet. O yüzden dengeli olmak zorundayız yani. Evet. Bu bazen birisi ağırlıklı olur, birisi az ama evet. dengeyi sağlamaya çalışmak gerekiyor. Evet. Peki bu yani, psikolojik ihtiyaçlarımızın yeterince doyurulmadığının farkına nasıl e, varmalarını sağlayabiliriz insanların? Şöyle aslında ben danışma ya da terapi yaptığımda gerçekten gelen kişiyle ilgili ilk şunu düşünüyorum biraz tanıyıp konuştukça. Bunda bu bireyde hangi psikolojik ihtiyaç karşılanmıyor? Mutlaka Enteresan. ya ilişki ihtiyacı karşılanmıyordur mesela işte orada sorarız biz de oradan. Evet. E, hayatında gerçekten sana destek veren insanlar var mı? Evet. Seninle ilgilenen, sosyal Hı -hı. destek alabileceğin kişiler var mı? Kimlerle yaşıyorsun? Hı -hı. Kişiler bunları kendilerine de sorabilirler. Tabii ki tabii. Mesela, kaç tane mi? arkadaşım evet. var mesela yani evet. yakın kaç arkadaşım var? E, sosyal ilişkilerin güçlü mü? Yani bir şeyler yapıyor musun? işten kalan zamanlarda falan yani etkileşim evet. anlamında. Yani e, ilişki ihtiyacın karşılanıyor mu? Bu hı hı. birincisi. E, diğeri yeterlilik ihtiyacı dedik. Gerçekten işe yarar bir birey misin? Ne ürettin? Evet. Ne üretiyorsun? Evet, evet. Sen neden değerlisin? Yani seni diğerlerinden farklı, farklı. yapan, önemli yapan şey ne? Hı hı. E, buna çok cevap verebilir. Diyebilir ki ben 3 tane çocuk yetiştirdim. Evet. Hayatımı buna adadım Önemli bir şeydir bak bir üretim Bir başkası der ki kitap yazdım <gülüyor> Bir başkası der ki ya ben e, Yıllardır çalışıyorum ve işimde çok başarılıyım çok para kazandım Diyebilir <gülüyor> e, Bir başkası şiir yazıyorum diyebilir Benim bir sürü şiirim var tablolarım var falan Yani herkes bir şekilde Buna farklı cevaplar verebilir e, Diğeri <gülüyor> ise Özet misin yeterince Yani ne <gülüyor> kadar bağımsız, bağımsız hissediyorsun kendini Bundan ilgili bir şey e, anlatmak istiyorum. Bir, e, tanıdığım birisi, bir öğrenci dedi ki hocam dedi bir arkadaşım var dedi. O e, bir şey sormak istiyor size falan dedi. Hı hı. E, i̇nternetten. E, tabii ki internetten sorulan sorulara da kapsamlı cevap vermek mümkün değil ama evet. e, tamam dedim. Eşref saatime denk geldi herhalde. E, <gülüyor> sorsun falan. İşte e, 40 yaşlarında bir kadın evlenmemiş ve depresyonda olduğunu söyledi, hı hı. ilaç kullandığını falan ve şey sordu direkt yani ne kadar süre kullanmam gerekir bu ilacı ne zaman geçer ne zaman iyileşirim falan diye dedim hani bunları bilemem ben bir şekilde zaman. derinlemesine tanımam hı hı. lazım seni doktorunla konuşmalısın falan dedim işte. Şey dedi, e, ailenle konuş dedim, e, terapiye gitmen lazım, sadece ilaç tedavisi olmaz dedim. O da dedi ki gidemem dedi, neden dedim, e, ailem bilmiyor depresyonda olduğumu hmm. dedi. Evet, Şimdi dedim ki var, ya bu bir hastalıktır, hmm. e, aynı mide ürsel gibi bu da bir hastalık yani, değil. ailenle konuşmalısın dedim. E, konuşamam dedi, ailem dedim çok şeydir, e, tutucu bir ailedir dedi, hı hı. E, kabul etmezler kesinlikle dedi. Ee, dedim nerede yaşıyorsun? İşte ailemle yaşıyorum dedi. İşin var mı? Yok. O zaman direkt kafama işte özellik ihtiyacı geldi. Yani bu bireyin yaşadığı sorun evet. e, özellik olmamasından tabii kaynak tabii. Kendine ait bir yaşam yok. Evet. Yani tamamen yaşamını o yaşa gelmesine rağmen evet. e, annesi babası belirliyor. Bağımlılık var burada aslında biraz. Yani bağımlılık aileyim, da var. Evet, e, ekonomik yani. anlamda bağımlılık var. Korkma Duygusal var. Kendisini da... birey değil yani. Evet, evet. E, düşünün hasta olduğunda dahi evet. bunu söyleyemiyor. Evet, e, özgür evet. bir kendi yaşamıyor. Kendi sorumluluğunu, evet. sağlığını, sorumluluğunu alamıyor. Ve ben evet. orada ona kısaca şunu söyledim. Yani yapman gereken şey kesinlikle bulabiliyorsan bir iş bulman ve kendi hayatını evet, kurman. kurman. Evet. Ondan sonra diğer şeyler yavaş yavaş Doğru. düzelir. E, özellikle dediğim şey birazcık bu evet. yani kendi yaşamının sorumluluğunu almak, evet. kendi yaşamının direksiyonuna geçmektir evet. yani. Çok önemli. Evet. Başkası sürüyor evet. benim yaşamımı yani evet. şoför var o nereye götürürse ben oraya gidiyorum. Ben evet. özel değilim o durumda yani. Özel olma tüm sorunları çözmeyecek. Hı hı. Hatta e, fazla sorumluluk yüklediği için sıkıntılar evet. da olacak. Ne gibi mesela? Ya bu sefer ne oluyor? Bütün mesela, şeyin şimdi, sorumluluğunu siz mi alıyorsunuz? Bu kadın, mesela? tabii ki bu kadın evet. şu anda annesini babasını suçlayabiliyor. Bu rahatlatıcı bir şeydir aslında. Evet. Diyor ki ben kötüyüm ama bunun sorumlusu ben değilim. Onlardan Doğru. dolayı. Evet. Ama Aa. kendi ayaklar üzerinde durduğu zaman evet. suçlayabileceğim birisi olmayacak. Doğru. Yaşamından sen sorumlusun Doğru. bir şekilde. Doğru. Dolayısıyla yanlış hatırlamıyorsam Erik From söylüyor. E, özgürlük e, zordur diyor. Sorumluluk gerektiren bir tabii. şeydir diyor. Mesela hani bunu kölelik açısından düşündüğümüzde eski dönemlere göre Tabii. köle rahattır. Neden? Çünkü e, kimle evleneceğine başındaki evet. efendisi karar veriyor, ne yiyeceğine o karar veriyor. Yani bir sorumluluğu yok. Seçme e, durumunda değil. Hı hı. Karar verme zor bir şeydir. Psikolojide de araştırılan bir konudur. Seçenek çok olduğunda da mesela stres yaşıyoruz. Hı hı. Eğer markete gittiğinizde siz bir şampuan alacaksanız, Orada tek bir şampuan şeyi varsa, markası evet. kafanız rahat olur gider onu Doğru. alırsınız. Ama 10 tane marka varsa <gülüyor> e, stres yaşıyorsunuz. Bunu araştırmalar Doğru. ortaya koyuyor. Evet hatta şey Barry Schwartz'ın e, bir kitabı var bununla ilgili İngilizcesi Paradox of Choice diye. Hmm. Yani şey ne diyelim alternatiflerin paradoksu diye biz hayatı aslında birçok imkanlar sunuyoruz ama o imkanlar bizi daha çok strese evet, evet. sokuyor. Sizin dediğiniz gibi aslında bir iki tane seçimin olması işimizi biraz kolaylaştırıyor, evet, kolaylaştırıyor. Evet kolaylaştırıyor. E, bu üç ihtiyaç temel. Temel evet. birkaç tanesinden daha bahsedeyim. Bahsedelim. Yani zamanımız ne kadar kaldı bilmiyorum. Evet kendini ifade etme ihtiyacımız var mesela. Bu da psikolojik ihtiyaçtır. Hı -hı. Bir şekilde kendimi ifade etmeliyim. Hı -hı. Bunu biz aslında doğal olarak yapıyoruz. Giyimimizde, kuşamımızda, söylediklerimizde, beğendiklerimizde. Kendini ortaya koymadır. Biraz bu. var olduğumuzu da hissetmeyle alakalı kesinlikle, olsa gerek değil mi? Kesinlikle. Ya? Yani, kendini ortaya koyma. Ve bu artık sosyal medya kullanımıyla çok fazla ortaya çıkmıştır. Evet. Herkes kendisini bir şekilde ifade Aynen. etmek istiyor evet. Aslında bu da üretkenlikle işte Bahsettiğimiz yeterlilikle ilişkili Hı -hı. Diyebiliriz ee, Bunun dışında başarı ihtiyacı var Güç ihtiyacı var Hı -hı. Geçen programlarda sormuştunuz Para niye evet, önemli diye evet, Güç ihtiyacı de. var evet. Hepimizde bu vardır Hı -hı. Güçlü olma, yönetme, Hı -hı. E, hükmetme ihtiyacımız Gü gücü var Gücü tanımlayalım mı? Önemli bir kelime çünkü Güç ne anlama geliyor? Ee, güç birazcık egemen olma Hı -hı. Hakim olma, kararları verebilme. Yani Hı -hı. ben karar verebilmeliyim. Evet. Ve herkes yaşamında belli düzeyde bunu yaşar. Baba olarak, anne olarak, Hı -hı. patron olarak, ne bileyim işveren olarak, Hı -hı. E, herhangi bir makam mevki sahibi olarak. E... Bunun bir tanımına ben şeyi de ekliyorum. Bilmem siz katılır mısınız? Başkalarının ihtiyacı, başkalarının kaynaklarını kontrol edebilme. E, ihtiyacı, güç aynı zamanda. E, bu e, bu tanım aslında belki biraz liderlik e, şeyinde e, e, psikolojisinde ya da güç tanımında birazcık daha oturan bir şeydir Tabii, ama. Benim dediğim olsun. Evet. Son sözü ben söyleyeyim anlayıştır. Evet. Aile içerisinde bile vardır. Hani adama sormuşlar demişler ya ben sizin evde son sözü kim, kim söyler? söyler diye ona demiş tabii ki ben söylerim <gülüyor> demiş, ne ne dersin falan tamam karıcığım benim <gülüyor> şeklinde ifade etmiş yani e, seviyoruz bu türkçeleri evet, güç ihtiyacı başarı ihtiyacı başarı ihtiyacını da yine yeterlilikle evet. az önce bahsettiğimiz yeterlilik ihtiyacınılaş edebiliriz yani başarılı olmak isteriz iyi hissettirir çünkü bu evet. yeterli hissettirir kendimize değerli hissederiz. ...takdir edilmiş oluruz... ...başarılı olursak... ...dolayısıyla... E, ...bu da bir ihtiyaç... E, ...çok önemli bir ihtiyaçtan daha bahsedeceğim... ...bu dinleyicilerin de... ...hoşuna gider... E, ...eğlence ihtiyacımız da var... Hmm, çok yani güzel. hayat evet. çalışmaktan... ...ibaret, ibaret değil. değil değil mi... ...eğlence evet. bir ihtiyaçtır... Kesinlikle. ...bu İngilizce'de leisure time diye geçiyor... Evet. ...serbest zaman etkinlikleri... Evet. ...hobiler... ...işte geziler... E, ne bileyim seyahat etme olabilir, eğlence amaçlı, evet. gezi amaçlı. Dans etmek olabilir, müzik, müzik dinlemek, dinlemek olabilir. her şey evet. olabilir. Evet. E, Türkiye'de bu alanda çok fazla çalışma yok Hı -hı. E, serbest zaman etkinlikleriyle ilgili. Hı -hı. Hatta şöyle söyleyeyim, eskiden boş zaman etkinlikleri derdik. Evet. O kötü bir ifade, <gülüyor> evet. boş zaman yani önemsiz gibi müzik. görüyorduk ama şimdi e, literatürde serbest zaman etkinlikleri diye geçiyor. Evet. E, Zorunlu yaptığımız işlerin dışında yaptığımız şeyler bunlar. Ee, şey çok severim ben, Mazhar Fuat Özkan'ı severim. Evet. Ee, onların bir şarkısı vardı, siz bilirsiniz mutlaka. Mecburen mecburen, evet. eve gitmek mecburen, işe gitmek mecburen <gülüyor> ya, diye. <doğru. gülüyor> ee, bu serbest zaman etkinlikleri ve eğlence evet. e, zorunlu, mecburen yaptığımız şeylerin dışında kalan, keyif alarak yaptığımız evet. şeyler. Bunu, kendimizi daha hızlı iyi hissetmemizi sağlayan şeyler. Kesinlikle. Evet, evet. Bunu anlattığım zaman öğrenciler şey diyor. Hocam işte siz ne yapıyorsunuz kendiniz bu anlamda diyor. Ne yapıyorsunuz? Ben fotoğrafçılıkla <gülüyor> uğraşıyorum. Evet, çok güzel. Fotoğraf çektiğim zaman gerçekten iyi hissediyorum ve seyahat evet, etmeyi evet. çok seviyorum. Ee, Aa, gezi amaçlı. Mesela e, fizyolojik olarak benim e, sırt ağrılarım vardır. Evet. Seyahate çıktığında, geziye çıktığında ama. geçiyor muhteşem, gerçekten. Muhteşem, muhteşem. <gülüyor> demek ki evet. istediğim şey Yaptığınız yapıyorum. Zaman. Evet, evet. <gülüyor> ee, bir şekilde. <gülüyor> e... Sizi daha sık fotoğraf çekerken ve gezerken görmek istiyoruz o zaman hocam. Var, ileride aklımda o tür şeyler <gülüyor> var, e, projeler var. Ama dediğim gibi belli dönemlerde belli şeylere ağırlık vereceğiz. Ee, Sonra hmm. değiştirebiliriz bunları. Bu programı her hafta başka bir ülkeden yapabiliriz. Evet, <gülüyor> Bana o... iyi bir fikir yürü geldi şu anda. Ee, Uğur Bey'e söyleyelim. Uğur Bey bizi ee, duyuyorsa ona Bize <gülüyor> her yıl bir, her hafta bir ülkeye gönderirse çok, olur. Çok e, seyircilerin açısından da faydalı olur diye düşünüyoruz. <gülüyor> evet. Peki bu, e, ben aslında bir, bir geri sorabilir miyim? Tabii. Bu başarı ihtiyacı dediniz ya. Yani şimdi bu aslında üretkenlikle çok alakalı. Yani bir şeyleri üretmeye başlamanız ve ürettikten sonra da o konuda ufak ufak başarılar elde ettiğinizi hissetmeniz Hı. gerekiyor, değil mi? Bunu şey yapabilmek için, yani o süreci mesela üretkenlikten başarıya gidebilmek için ne tür yöntemler tavsiye edersiniz? Yani benim bu konuda beğendiğim birkaç şey var. Bir defa başarının kriteri günümüzde sıra dışı olmaktır. Hı hı. Farklı yani. bir şey yapmanız lazım. Özgün, orijinal bir şeyler yapmanız lazım. Bunun için de çok iyi gözlem yapmanız ve modellemeniz evet. gerekiyor. Çok önemli. Evet. Şunu hep söylüyorum. Tekerleği her defasında sıfırdan icat etmeye gerek yok. Evet. Zaten icat edilmiş. Alıp onu nasıl daha farklı yapabilirim buna bakmamız gerekiyor. Evet. Durduğumuz yerde işaretler Sıfırdan bir şey üretmemiz her zaman kolay değil. O hmm. yüzden hangi işi yapıyorsak yapalım. Dünyada, ülkemizde, geçmişte bununla ilgili neler yapılmış evet. bunlara bakmamız, gözlemlememiz lazım. Evet. Ee, şey gibi bu, usta çırak ilişkisi gibi yani. Önce göreceğim adam bardak yapmış bu şekilde. Başka birisi farklı bir bardak yapmış. Bunların tümüne hakim olduktan sonra... Ee, bir sentez yapıp kendim bir şey ortaya koyabilirim. Hı -hı. Dolayısıyla başarılı olmak için modellemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Taklit etme yani. Evet. Taklitle başlayacak ama sonra evet. kendi özgün evet. eserini ortaya koyacaksın. Evet. Bu bilimsel araştırmada da aynı ne bileyim bir sunum yapıyorsun mesela. Evet. Şuna bakman lazım. Sunum yapan insanlar bir sürü kişi izleyip ne yapıyorlar yani? Tabii. Neyi iyi yapıyorlar? Neyi iyi yapıyor, neyi Siz, kötü evet, yapıyor? Onu kötü da, onları da neden yapmıyor. daha çok hoşlandınız değil mi? Kendi evet, stilinizi evet. bulmanız açısından. o yüzden Hı -hı. modelleme çok Hı -hı. önemlidir. Evet. Ben e, akademik araştırmalarda da yeni başlayan akademisyen arkadaşlara söylüyorum, Hı -hı. çok iyi yazılmış makaleleri bulun, evet. onları modelleyin. Yani adam ne yapmış, Hı -hı. hangi konulara dikkat etmiş, hangilerini etmemiş. Çünkü her şeyi sıfırdan kendini yapmaya çalışman, bulmaya çalışman birazcık zordur, yıpratıcıdır. Tabii. O başarı sürecinde de sizi yılgınlığa sevk eder. Tabii. Ama modellerseniz e, yavaş yavaş kendi tarzınızda ortaya çıkar. Tabii. Aynı zamanda bir etkilişim de yaratmış oluyorsunuz değil mi? Yani bu kendinize rol model aldığınız kişilerin, e, ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını e, incelerken belki o kişilerle e, başka bir iletişime, etkileşime geçip kendinize farklı kapıların açılmasına da imkan yaratmış olabiliyorsunuz. O da sizin üretkenliğinizi daha farklı başarılar elde etmenizi e, teşvik Onunla eden etkiliyor. enteresan bir yol olabilir. Çünkü günümüzde insanlara artık ulaşmak çok kolay. Tabii, yani. Öğrenmek aslında çok evet. kolay ama öğrenme motivasyonumuzu nasıl getireceğimiz belki başka bir şeyin evet, haftanın konusu. Bu ama... noktada şeyi de söyleyelim mesela yaptığımız iş her neyse artık bizim internet gibi YouTube gibi bir şeyimiz var. Ben evet. imkanımız var. Ben ona YouTube üniversitesi diyorum. Aha. Herhangi bir şey ne yapmak istiyorsanız oradan öğrenebilirsiniz. Evet. Yemek mi yapmak istiyorsunuz ne bileyim herhangi bir alet kullanmak mı istiyorsunuz hı hı. kötü bir örnek olur ama bomba mı yapmak istiyorsunuz yani aklınıza ne gelirse evet. öğrenebilirsiniz ben kendim direkt YouTube'dan öğrendiğim iki şey söyleyeyim hı hı. beceri Neydi? söyleyeyim Amerika'ya gittiğimde marketten şey almıştım konserve bizim ton balıkları gibi evet. balık evet. konservesi eve geldim bizdeki konservelerin biliyorsunuz üstünde tenekin üzerinde bir e, tutacak yer vardır, evet. çengel gibi. E, onu kaldırız, açarız. Onlarınkinde yok öyle bir şey. Hmm, Şeyler üretiyorlar, makinayla. Evet, Hı. şeyle e, ne diyorlar kutu e, kutu açacağıyla. Kutu açacağıyla. Hı -hı. E, gittim, bir evet. e, gittim bir tane de ondan aldım ama tuhaf bir alet böyle. Nasıl kullanacağım bilmiyorum. <gülüyor> Denedim sağın solunun bir türlü olmuyor. <gülüyor> e, soracağım kimse de yok. Bir anda aklıma geldi. Mutlaka YouTube'da dedim. Bunu birisi anlatmıştım. Kullanmıştım. E, arattım. Evet. E, kutu açacağı nasıl kullanılır diye. Bir sürü kişi yüklemiş. Bu da ilginç. Yani evet, insanların böyle mi? bir şey videoya çekip yüklemesi. Onlarca e, tene zaman teneke kutu açacağı. olarak evet. değerlendirebiliriz evet. diye geldi. Oradan baktım ve yaptım. İkincisi evet. de e, siz de seviyorsunuz biliyorum. E, sushi ah. merakım vardır benim fazlasıyla. Evet. E, Japon yemeğe. Çok Gerçi güzel. Türkiye'de çok tutulmuyor hani çiğ balık diye ama e, güzel bir yiyecektir tavsiye ederim. Kesinlikle. E, onu yapmayı mı Onu yapmayı da YouTube'dan öğrendim. Yani e, kendim yapabiliyorum şu anda. Belki şu bir Japonluk kadar iyi olmayabilir ama sushi yalnız sonuçta. Harika. Dolayısıyla e, öğrenme kaynaklarımız çok, çok fazla. Evet. Yani her şeyi öğrenebiliriz artık. E, bir de o serbest zaman etkinlikleriyle dediniz ya etkileşim Hı -hı. sağlanır. Siz fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız o ilişki ihtiyacınızı da karşılamış olursunuz belli düzeyde. Ortak evet. amaçlar doğrultusunda hareket eden insanları tanırsınız, etkileşime geçersiniz falan. Evet. Ya da neyle müzikle ilgileniyorsanız, müzikle ilgilenen kişileri falan. Evet. Dolayısıyla serbest zaman etkinlikleri de önemli. Şöyle son toparlayıcı bir soru sileyim aslında. Siz önünüzdeki dönemlerde hangi alanda daha üretken olmayı arzu ediyorsunuz? Ee, şu anda üzerinde çalıştığım bir kitap çalışmam var. Pozitif psikolojiyle ilgili. Hala. Birazcık zihinsel olarak şu anda ona odaklanmış durumdayım. Yani aslında belli bir şeye odaklandığımızda hep etrafımızda da onunla ilgili şeyler görürüz. Evet. Kitapta ele alacağım Doğru. konularla ilgili örnekleri görüyorum sürekli olarak not alıyorum bir film izliyorsam e, hmm, aa, yani. şu sahneyi kullanabilirim kitapta diye yani zihnim şu anda oraya ben odaklanmış durumda bir kitap pozitif psikoloji kitabı e, yazıyorum ne zaman ee, çıkarmayı planlıyorsunuz e, siz... var mı yani e, Zaman. bir yıl içerisinde olur ya, diye güzel. umuyorum hani şey derse Ayka. bitirebilirsem. Ee, Sene sonuna bekliyoruz yani. E, evet şeyde söylemiş <gülüyor> olduk böyle bir baskı <gülüyor> oldu. Ee, o var şu anda gündemde. Evet. Onun dışında da pek çok şeyle zaten ilgileniyorum öyle hani. Üretkenlik kısmında çok fazla problem yok. Biliyorum. Peki zaman için çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki programımızı burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki haftada sosyal ve duygusal zeka üzerine konuşacağız. Haftaya yine Perşembe günü saat 1'de görüşmek üzere. İyi günler.